Herkese merhaba Hemzeminde Açık Radyo 94.9'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz ve yapım masamızda da Berhem Baltaş bizlere destek veriyor. E, merhaba. <gülüyor> Bugün hemzeminde dünyanın pek çok bölgesinden e, değişik alanlarda yapılmış sosyal fayda e, kampanyaları üzerine konuşacağız. Bunlardan bir kısmı değişik ve yaratıcı uygulamalar, bir kısmı da bildiğimiz anlamıyla konvansiyonel reklam kampanyaları olacak. İlk durağımız Hollanda, Rotterdam Belediyesi'nin e, Kooning Akademi ile işbirliği içerisinde yaptığı bir iş bu. E, adı play attention yani dikkat kesilin ya da dikkatinizi e, verin... E, 13 yaşındaki Tommy Boy bundan birkaç ay önce e, bisikletini kullanırken kulaklıkla müzik dinlediği için gelen arabayı duymadı ve e, maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bu olayla birlikte e, Tommy Boy'un hayatını kaybettiği ışıklara özel bir trafik ışığı uygulaması yapıldı. Yanına da bir e, reklam panosu yerleştirildi. İnteraktif bir reklam panosu bu. Herhangi bir bisikletçi gelip de karşıdan karşıya geçmek için ışığı, ışığa bastığında reklam panosunda bir beliriyor, bir sonraki şarkıyı dinlemek için tekrar düğmeye basın. Tommy Boy tam burada 13 yaşındayken hayatını kaybetti. O da o sırada kulaklıklarından müzik dinliyordu. Akıllı telefonlarınızı trafikte kullanırken dikkatli olun, müzik dinlemeyin diyor. Trafik lambasının açılışını ise Tommy Boy'un babası yaptı... ...ve bu projenin en azından bundan sonraki gençleri koruması için... ...ya da uyarması için umutlu olduğunu ifade etti.'' Evet e, ilginç bir kampanya bu bizim insanları gerçekle yüzleştirme diye e, tanımadığımız kampanyalardan bir tanesi şimdi bu e, şeyin e, trafik ışığının bir tarihi var e, o trafik ışığının önünden geçen insanlar o tarihi bilmiyorlar o tarih işte bu e, çocuğun hayatını kaybetmesini içeren bir tarih. Ve bir de hikayesi var. işte kulaklıkla müzik dinlemenin dışarıdan gelen sesleri duymamasına neden olduğu gibi ve bu yüzden hayatını kaybettiğine dair bir hikayesi var. Bu hikayeyi biz şeye işte hedef kitleye diyeyim oradan geçen herkese bir şekilde duyuruyor. Aslında hedef kitlesinin bisikletçiler olduğunu varsayarsak da aslında herkese de değil yani odaklanmış bir şekilde maruz bırakıyor. Ee, belki tek bir trafik ışığında bunun e, yaşanıyor olması ve benzerinin e, başka yerlerde olmaması üzerinden bir şeyler söylenebilir ama... E, ...o zaman da şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. E, her ışıkta meydana gelen bir e, hikaye olacak ve o hikayeyi anlatıyor durumuna düşeceğiz. Burada biraz felaketin ne kadar yaygın olduğunu insanlara anlatmak anlamına gelecek. Biraz daha rahatsız edici bir hale gelecek. Burada şundan faydalanmışlar o yüzden... Bu bölgedeki trafik ışığında olanı anlatmışlar. O orada doğrudan doğruya yaşadığınız bir iletişim deneyimi olarak karşınıza çıkıyor ama daha sonra bunu işte videolara çek videolarını çekerek veya hikayesini çeşitli yerlere yazarak daha sonra bunu herkesin görebileceği bir hale getiriyorlar. Yani fikrin çarpıcılığı ve ilginçliği üzerinden de yayılması sağlanıyor. İşte viral yayılma dediğimiz yani çok ağızlara pelesenk bir laftır. Virüs gibi yayılıyor yani bu artık. İnsanlar bunu gönüllü bir şekilde alıp birbirleriyle paylaşıyorlar. Ee, i̇lginç ve e, şey, yani fırsat iletişimi bir taraftan da bu ve bu tür fırsatları değerlendirmekte de kötü değil. Ee, yarattığı duygu her ne kadar insanda rahatsız edici de olsa sonuçlarının daha çok rahatsız edici olacağını varsayarsak o duyguya razı olabiliriz. Ee, bir sonraki kampanyamız biraz da aslında kendi mesleğimizin içinden e, reklamcılardan geliyor. E, reklamcıların bir kısmı reklamın tekrardan özellikle sosyal fayda için talep edilmesini sahiplenilmesini istiyorlar ve buna yönelik aslında pek çok kampanyada gördük özellikle açık hava mecralarının işgal edildiği ilginç yaratıcı kampanyalar e, hemzeminde de bahsettik. Bu kampanyalardan bir başkasına örnek vereceğiz fakat bu seferki e, talimatlar içeriyor. E, bu türden grupların çok sık olarak e, aktive oldukları ve çoğu kampanyayı gördüğümüz İngiltere'den Londra metrosunda bir kampanya başlatmışlar. E, metronun çeşitli yerlerine Burası senin işgal edebileceğin bir reklam olabilir bunu nasıl yapma, yapabileceğini aşağıda görebilirsin diyorlar ve parça parça buraya eğer yasa dışı bir ilan yapıştırmak istiyorsan öncelikle ebadı şu şöyle tasarlamalısın bunun içinde sosyal mesajını şöyle vermelisin gibi bir takım e, direktifler de koymuşlar ve bunu neredeyse bütün metro vagonlarına yaymışlar. Ee, ben bunu gördüm. Ee, hatta şöyle birebir gördüm. E, evet, birebir gördüm. Uygulanmış olanını gördüm. Hatta bir sonraki adıma geçmişlerdi. Hedef de gösteriyorlardı. Yani mesela e, konut meselesi üzerine e, insanların hepsinin konut edinme hakkının, orada yaşayan bu kent paylaşan herkesin e, sağlıklı bir konutta barınma hakkının e, yok edildiğine inandığınız durumlar içinde bir şeyler açılmıştı. Hatta e, galiba mahkeme kanalıyla tescil edilmiş olan bir e, yani suçlanmış artık suçluluğu kesinleşmiş olan bir Kooperatif benzeri bir yapının reklamını oraya bizzat koymuşlar... ...ve bununla ilgili sözünü buraya yapıştır diyorlardı. Çok ilginç bir şey. Bu yaratıcılığı tabana da yayan bir şey aslında yöntem. Valla bu aslında her şeyi. Hani yaratıcılığı da vandalizmi de <gülüyor> pek <gülüyor> çok şey. Belki vandalizmi biraz regüle etmeye mi çalışmışlar acaba? <gülüyor> evet zaten var. Onu yeniden bir mecra haline getirmişler. Zaten insanlar böyle şeyleri yapıyorlar gidiyorlar. Bir yerlere yazılar yazıyorlar. Veya işte kazıyorlar oradaki bir şeyleri falan diye... Ee, ...ilginçti ee, ama kullanılmıyordu garip bir şekilde. Kimse bir şey yapıştırmıyordu yani. Bu söylediğim somut hedef olarak bir kurumu seçme, seçtikleri örnek dışında... ...o alanların boş kaldığını görmüştüm ben aynı zamanda da. Ama fikir e, ilginç tabii. Bir de tabii şey, hani mesele e, bu tür fırsatları sadece iletişimcinin fark edip kullanmaya kalkması değil... ...ona sahip çıkacak bir kentlinin de var olması... Engeli nedir bilmiyorum Kentler neden buna şey yapmamışlar sahip çıkmamışlar neden bunu kullanmamışlar bilmiyorum ama demek ki işte işte bir terslik var yani bir engel var kullanımı önünde hazır Britanya'ya gitmişken kıtadan bir başka kampanyadan söz edeceğiz ve uluslararası bir kampanya olacak bu Save the Children Çocukları Kurtarın Vakfı Derneği üzerinden gidiyoruz onların yeni kampanyası özellikle internet üzerinde çalışan uygulamaları oldukça yaratıcı kullanan işlerden bir tanesi bugün böyle iki tane çok ilginç örneğimiz var İlki Save the Children'ın özellikle Suriye Yemen gibi e, lokasyonlarda insanların yaşadıklarını anlatabilmek üzere ve bunu durdurmak üzere yaptıkları İmza kampanyasını da insanları çekmek için... E, ...imzaları arttırmak için yaptıkları bir kampanya bu. E, Save the Children'ın kampanya sitesine girdiğiniz anda... E, ...bir başlık açılıyor ve o başlık şunu soruyor size... ...ya şehrinize bir bomba düşseydi... ...çocuğunuzu koruyabilir misiniz? Şimdi bu iki açıdan çok ıı, çengel çok ciddi duraksatıcı bir etki yaratıyor. Birincisi sen kendi çocuğunu koruyabiliyor musun? Bunun için her şeyi yapıyor musun acaba sorusunu sana ıı, sorduruyor. İkincisi de zaten yapabilir misin sorusu genelde internette insanların çok alışık olduğu test çözme ıı, duygusuna da hitap ediyor. O yüzden de bu ilk açıldığında verdiği duygu çocuğumu korumak için gerekli her tür önlemi aldım mı acaba duygusuyla beraber bir test çözeceğiz zannıyla insanı hemen girmeye davet ediyor. Girdiğiniz zaman posta kodu numarınızı yazın ve başlayın diyor. Posta kodunuzu yazar yazmaz size en yakın Google Earth yani uydu görüntüsünü görmeye başlıyorsunuz ve canlı olarak kendi sokağınızı seyrediyorsunuz. Evet hani uydu görüntüsü ama şöyle bir harita görüntüsü değil. Google'ın belirli zamanlarda sokaklardan aldığı görüntüler var. O hareketli o görüntülerin hareketli olanları. Yani biz şu anda Sokak görüntüsü göster diye bastığımızda sadece fotoğraflar görüyoruz veya işte etrafında 180 derece dolaşabileceğimiz şekilde görüyoruz panoramik bir fotoğraf görüyoruz e, sokaktan sokağa da burada gezilebiliyoruz ama bu sefer karşınıza demek ki Google hareketli görüntü de alıyor karşınıza hareketli görüntüler çıkıyor. Ve Yazdığınız... o sırada bulunduğunuz yeri seyrediyorsunuz. Aslında bende ilk uyandırdığı his o anda da devam ediyordu. Yani hani şimdi bir şey söyleyecek ve buradaki güvenlik açıklarını bana gösterecek herhalde gibi bir duyguyla devam ediyorsun. Evet. E, tam olarak bulunduğun yeri göstermiyor. Şöyle evet. bir e, Türk yapmışlar. Bulunduğun yeri en yakın meydanı gösteriyor. E, yani işte Beşiktaş'ta bir sokak arasındaysanız e, sizi e, şeye... ...iskeleye çıkartarak... ...iskele şey yapıyor... ...çünkü bir posta koduyla çalıştığı için... ...posta evet. kodlarını o şekilde yorumlamışlar... Ee, ...biz girdiğimizde Taksim'le karşılaştık... ...Taksim Meydanı'yla... ...meydanda yürüyen kalabalıkları gördük... Ee, ...sonra bizim... E, ...yani program... ...yukarıya bakmaya teşvik etti... E, gök ...şimdi gökyüzüne bakın için dedi... ...tıklayın dedi... Tıklayın dedi. <Gülüyor> ...ve gökyüzüne bakmak için tıkladığımızda... ...bir bomba patladı üstümüzde... ...bir uçak geçti ve bir bomba patladı... ...ve görüntü birden değişerek... E, Gerçekten bir şehirde patlayan bombadan sonra çocuğunu kucağına almış kaçışan insanların görüntüleri, çocukların çığlıkları, enkaz altından çıkarılmaya çalışan çocukların görüntüleriyle e, doldu. E, oldukça etkileyici bir iş. E, birincisi savaşı ya da o an olan şey sizin... ...o anınıza ve bulunduğunuz yere getiriyor. İkincisi zaten çocuğunu koruyabilir misin sorusuyla başladığı için... ...daha ilk adımdan itibaren duygusal bir bağ kurduğun bir anı parçalıyor... ...ve onun gerçeklikle yer değiştirmesini sağlıyor. E, gelen görüntülerde çocuğunu kurtarmaya çalışan ve e, kurtaramayan ya da çaresizce... ...onun yaralarını iyileştirmeye çalışan insanlar görüntüleri. Suriye'den görüntüler bunlar. Bazılarını medyadan tanık olduğumuz görüntüler bazılarını ilk kez görüyoruz e, ve yeterince uzun süre izlerseniz epeyce farklı görüntüyle de karşılaşıyorsunuz ama çok uzun süre izlemek pek de mümkün olmuyor. E, soru ortada duruyor ona, e, çocuklarınızı koruyabilir misiniz sorusu ama ona bir yanıt veriyor Suriyeli e, insanlar çocuklarını koruyamıyorlar diyor uzunca bir süredir diyor. Ee, ve işte Save the Children'ın klasik hem kendisini ifade ettiği hem de şey, hem ismi olan hem de kendisini ifade etmek için kullandığı cümleyi söylüyor. Save the children, yani çocukları koruyalım cümlesini söylüyor. Ee, bu cümleyi de belli aralıklarla tekrar ediyor önünüze getiriyor. Ve, ve e, imza kampanyasına çağrı yapıyor. Evet, Hep bunu birlikte yapmak için, çocukların bombalar, bombalanmasını engelleyebiliriz diyor. Evet bu imza kampanyası verirseniz imzanızı verirseniz ve işte sadece imza değil donation filan da var ba Hı -hı. bir takım başka şeyler de var buna ıı, bir bağış yapabilirsiniz ıı, de diyor Sevdi bu tür ıı, işleri oldukça iyi yapan bir kampanya şey ıı, sivil, sivil toplum, toplum, toplum örgütü ıı, ve şey ıı, meselenin çocuk olmasından ıı, yola çıkarak e, ...belli konuları hiçbir zaman pas geçmiyor. Yani Suriye Savaşı şu anda. Çocuklar Suriye Savaşı'nda da var. İşte, e, herhangi bir yerde açlıktan söylüyorsak orada da var. İklim değişikliğinden söylüyorsak çocuklar zarar görüyor. Dolayısıyla Sevdi Çıldırım bütün bu toplam e, problemlerin hepsini kesen kampanyalar yapıyor. Hiçbir zaman benim işim çocuklarla ilgili sadece o yüzden eğitime odaklanayım... ...ya da sağlığa odaklanayım falan demiyor. E, toplumsal problemlere, uluslararası problemlere parmak basmaktan çekinmiyor... Bu manada e, çok geniş bir elpazete çalışıyor. Yani savaşta var, zeka geriliği de var, mesela şeylerin evet. arasında programlarının arasında. E, izlenmesi gereken bir sivil toplum örgütü örnek alınması gereken hatta bazı e, kampanyaları... daha çok örnek alınması gereken bir STK. Hazır buradan bahsetmişken eee biraz da duraklamak ve demişken... nefes <gülüyor> almak ihtiyacıyla hazır Save the Children demişken Marvin Gay'den Save the Children isimli şarkıyı Çocukları Kurtarın isimli şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra hem seminde sosyal fayda kampanyaları örnekleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. I just wanna ask a Save a world in despair. Who really cares? There'll come a time. There'll come a time when the world won't be singing. When the world won't be singing, flowers won't grow no, bells won't be ringing, no, bells won't be ringing, who really cares, who really cares, who's willing to try, who is willing to try, to save a world, to save a world, that's destiny, that die. is destiny. Die. When I look at the world When I look at the world It fills me with sorrow It fills me with sorrow Little children today Children today Are they gonna suffer tomorrow? Really suffer tomorrow what a shame, what a shame, such, a bad, way such to live. a bad way to live, oh, who is to blame, who is to blame, we can't stop when living. we can't stop living, oh, live, oh. live live for life but let live everybody live life for the children the children for the children, oh, for the children. You see let's let's save the children let's let's save all the children Yeah, say my sweet world Save a world that is destined. 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde uluslararası alandan e, sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdiki örneğimiz Brezilya'dan ve son zamanlarda gördüğümüz en ilgi çekici uygulamalardan biri demek yersiz olmayacak sanırım. <gülüyor> Ee, evet. <gülüyor> Yersiz <gülüyor> olmayacak. <gülüyor> Bana bakıyorsun. Biraz anlatalım ondan sonra. E, ben yorum yapayım. Şimdi e, Brezilyalı Tüketici Hakları Derneklerinden biri. Reklam akayinin e, bir işi bu. E, oradaki büyük ajanslardan biriyle çalışmışlar. Ve bir tarayıcı için ki aslında bu tarayıcı e, dünyada insanların en çok kullandığı web tarayıcılarından biri. Özel bir plugin yani özel bir uygulama e, hazırlamışlar. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman bilgisayarınızda e, tarayıcılarınızda ...arayıcınızda açtığınız her internet e, sayfasında eğer e, ki o sayfada e, yolsuzluğa bulaşmış olan Brezilyalı politikacılardan birinin adı geçiyorsa üzeri mora boyalı oluyor. Yani diyelim ki bir haber e, sitesi Hi, açtığınız halla, gazetenin edeyim. sayfasına bakıyorsunuz o sayfada mor görüyorsunuz. E, highlight ediyor e, üzerine yani altı çizgili gibi değil de üstü çizgili <gülüyor> gibi bir kalemle mor olarak görüyorsunuz onu. E, İlginç çünkü bir database'e bağlıyor browser'ınızı. Siz bunu gönüllü yapıyorsunuz, giriyorsunuz ve ben bundan sonra haber okurken yolsuzluğa bulaşmış politikacıların isimlerini bu haberin içinde ayrı bir şekilde görmek istiyorum diyorsunuz. Bir şey tıklayarak ve bir şey onaylayarak, bir tür sözleşme onaylayarak. Ondan sonra ne görüyorsanız, isterseniz o politikacının kişisel sayfasına girin, isterseniz onun partisinin sayfasına girin. Bu kişilerin üzeri şeyle highlight edilmiş oluyor mor renkle. Üzerine tıklarsanız da doğrudan doğruya yolsuzluk kayıtlarına gidiyorsunuz. Evet şu anda hala açık olan davaları ve bu davaların neden olduğunu da görüyorsunuz. Eğer herhangi bir mahkumiyet aldıysa o mahkumiyetlerin kararlarına ulaşabiliyorsunuz. E, ve tabii çok da şaşırtıcı bu arada o kadar çok isimle ilgili e, bu durumun olduğunu fark ediyorsunuz ki. Çünkü normalde e, politikacıların bir kısmının yolsuzluk davalarının duyulduğunu görürken... ...diğerlerinin çok da duyulmadığını fark etmişler. Ve bunun ne kadar yaygın olduğunu gösterebilmek için şu anda... Herhangi bir mahkemede devam eden bütün davaları bu tabeye, bu veri tabanına eklemişler. Adını da uygulamanın e, yolsuzluğun rengi koymuşlar. Yolsuzluğun renginin mor olması ilginç tabii burada ama e, bütün diğer renklerin arasında kaybolmaması burada tercih edilmiş. İşte turuncu gibi, mavi gibi, e, kırmızı gibi şeyde kullanılan web ortamında kullanılan e, bir takım renklerin e, kullanılmadığı bir tercih yapılmış. O mor ama aslında buna çok da gerek olmayabilirdi. Çünkü e, hani şeyi çizdiği için üstünü çizdiği için bütün bir blok halinde orada bir çizik gördüğümüz için renk e, mor olmak zorunda değil. Ama var herhalde bir Brezilya kültüründe bunun karşılığı. E, o yüzden böyle kullanmışlar. Yani ilginçlik şurada. E, bu biraz e, şeffaflık demek. Biraz değil aslında. A açıkça şeffaflık demek ve... Bütün bilginin kamuoyu ile paylaşılması demek. şeyden bağımsız. Sizin bulunduğunuz platformdan bağımsız olarak bunu paylaşıyor. Yani bunu bir gazetede göremezsiniz. Mecra'ya özel bir durum bu. Bağımsız olarak paylaşıyor derken kastım o. Sadece internette bunu görebilirsiniz. Bunu televizyonda yapması mümkün değil mesela. Herhangi bir şeyin altına yazması, çizmesi ya da göstermesi. O yüzden internetin olanaklarını kullanıyor. Mecra'ya has bir şey. Ama platform bağımsız. Yani hangi siteye girdiğinizin çok önemi yok. Her ee, sitede, her arama motorunda, her haber portalında ve her sosyal medya aracında çalışıyor. Evet. Ee, her arama motorunda çalışıyor mu? Sen evet. sadece biri için yapılmış demiştin. Ee, özel bir eklenti olarak yapılmış ama diğerlerinde de çalışıyor. Tamam bir, bir bir plugin olarak yapıldığı için bütün e, en azından yaygın olan arama motorlarında kullanılabiliyor. Ee, bir taraftan dediğim gibi şeffaflık demek ve bu müthiş bir şeffaflık buna ihtiyaç var. Burada küçücük bir not olarak araya gireyim sonra sözü tamamen sana bırakacağım ama bu aynı zamanda şu da demek mesela hükümetin yani devletin resmi sitesine girip bakanlar kurulu listesini açtığınız zaman o bakanlar kurulunda kimler yolsuzluğa bulaştıysa hepsinin ismini renkli görüyorsun bir anda. Evet ama işte şöyle de bir problem var bana kalırsa e, bu yolsuzlukların arasında da bir hiyerarşi kurmuyor. Yani yolsuzluk var... ...yolsuzluk var... ...hani e, davası süren var... E, ...kanıtlanan var... ...veya işte yolsuzluğa karışmış olan var... ...mesela rüşvet alan var... ...bizzat rüşveti organize etmiş olan var falan gibi... ...böyle bir fark var bu şeyler arasında da... ...suçlar arasında da... E, ...o hiyerarşiyi pek gözetmiyor... ...hepsini birden eşitliyor karşımızda... ...ama tabi yani bu da bir şeydir... ...hani bunu eşitlemesin... ...aman diyeyim bir de hiyerarşi yapsın diyecek halimiz yok elbette... ...şunu sayıyor. Bunu okuyan izleyen yurttaş e, tıklayacak ve detaylarını görecek ve kendisi ona göre bir hüküm verecek diye varsayıyorum ama şimdi girip baktığımızda gördük örnekleri gördüğümüzde o kadar fazla ki yani haber okuyamazsınız zaten herkesin ne yaptığını bakmaya kalkar bak, ne yaptığına bakmaya kalkarsanız. Sonuçta olan şu oluyor ben küçük ya da büyük hiçbir şekilde bir yolsuzluğa bulaşmamalıyım veya bulaştığıma dair bir kayıt varsa. Kendimi aklamalıyım bu kayıttan diye bir motivasyon yaratıyor şeyler üzerinde. E, toplumsal basınç yaratmanın e, önemli araçlarından biri. iyi bir kampanya. E, hukuki olarak ne tür cevaplar verilecek onu e, Tam onu, onu konuşacaktım. Sekiz ayrı dava açılmış e, bu kampanyanın kapatılması ve e, uygulamanın geçersiz hale getirilmesi için. Ve sekiz ayrı davayı da kazanmışlar. Henüz kapatılmış değil. Evet. Ee, ama devam edecektir. Çünkü söylediğim gibi hani bir hiyerarşi sorunu var. O hiyerarşi sorunu hukuksal olarak çok önemliymiş e, gibi gözükebilir pek çok insan için. Ee, yine de oldukça ilginç uygulamalardan biriydi bu. Ee, mecraların kendi dinamiklerini kullanarak ne kadar etki yaratabileceğini veya ne kadar farklı şeyler yapabileceğimizi gösteren de bir örnekti. O yüzden çok önemsediğimizi söylemekte fayda var. E, sona geldik. Evet ee, daha çok kampanya evet, var ama. Daha çok kampanyamız var ama e, bir sonraki hafta veya ondan sonraki hafta konuşmaya devam ederiz. E, Brezilya'daki kampanyayı selamlayalım öncelikle çok akıllıca. E, bir takım buglarından söz ettik ama o buglar bu kadar yaratıcı ve bu kadar işlevsel bir şey yapıldığında görmezden gelinebilir bence. E, kaldı ki de çatır çatır hukuk mücadelesi veriyorlarmış. Türkiye'de de benzer e, örnekler var. Benzer işlerle uğraşan e, işte doğruluk payı falan gibi bir takım e, sivil toplum örgütleri ya da kurumlar var. Bunu incelesinler derim. Kullanabilirler. E, sadece bu alanda değil başka alanlarda da kullanabilirler. 94.9'da Açık Radyo'da Rauf kesemen ve Damla Özler'le birlikte Hemzemin'i dinlediğiniz dinlediniz. Beren Baltaş bize destek verdi. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.